Markos 3. Bölüm İsa yine Havra'ya girdi. Orada eli sakat bir adam vardı. Bazıları İsa'yı suçlamak amacıyla Şabat günü hastayı iyileştirecek mi diye onu gözlüyorlardı. İsa eli sakat adamı Kalk, öne çık dedi. Sonra Havra'dakilere Kutsal yasaya göre Şabat günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, can almak mı? Diye sordu. Onlardan ses çıkmadı. İsa çevresindekilere öfkeyle baktı. Yüreklerinin duygusuzluğu onu kederlendirmişti. Adama elini uzat. Dedi. Adam elini uzattı. Eli yine sapa sağlamolu verdi. Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar. İsa'yı yok etmek için Hirodes yanlılarıyla hemen görüşmeye başladılar. İsa, öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celil eden büyük bir kalabalık onun ardından geldi. Ayrıca, bütün yaptıklarını duyan büyük kalabalıklar, Yahudiyeden, Yeruşalim'den, İdümeyadan, Şeria ırmağının karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti. İsa, kalabalığın arasında sıkışıp kalmamak için öğrencilerine bir kayık hazır bulundurmalarını söyledi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalananlar ona dokunmak için üzerine üşüşüyordu. Kötü ruhlar onu görünce ayaklarına kapanıyor ''Sen Tanrı'nın oğlusun'' diye bağırıyorlardı. Ama İsa kim olduğunu açıklamamaları için Onları sıkı sıkıya uyardı. İsa, dağa çıkarak istediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına gittiler. İsa, bunlardan on iki kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu on iki kişi şunlardır. Petrus adını verdiği Simun, Beniregeş, yani gök gürültüsü oğulları adını verdiği, Zebedin'in oğulları Yakup ve Yohanna, Andreas, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Alfa yolu Yakup, Taday, yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskaryot. İsa bundan sonra eve gitti. Yine öyle büyük bir kalabalık toplandı ki İsa ile öğrencileri yemek bile yiyemediler. Yakınları bunu duyunca Aklını kaçırmış Diyerek onu almaya geldiler Yeruşalim'den gelen din bilginleri ise Baal Zevul onun içine girmiş Ve Cinleri cinlerin önderinin gücüyle kovuyor Diyorlardı Bunun üzerine İsa din bilginlerini yanına çağırıp Onlara benzetmelerle seslendi Şeytan şeytanı nasıl kovabilir? Dedi bir ülke kendi içinde bölünmüşse ayakta kalamaz. Bir ev kendi içinde bölünmüşse ayakta kalamaz. Şeytan da kendine karşı gelip kendi içinde bölünmüşse artık ayakta kalamaz. Sonu gelmiş demektir. Hiç kimse güçlü adamın evine girip malını çalamaz. Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak. Ama kutsal ruha küfreden asla bağışlanmayacak. Bunu yapan asla silinmeyecek bir günah işlemiş olur. İsa bu sözleri, Onda kötü ruh var, dedikleri için söyledi. Daha sonra İsa'nın annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durdular, haber gönderip onu çağırdılar. İsa'nın çevresinde oturan kalabalıktan bazıları, Bak, dediler, annenle kardeşlerin dışarıda, seni istiyorlar. İsa buna karşılık onlara, Kimdir annem ve kardeşlerim? Dedi. Sonra çevresinde oturanlara bakıp şöyle dedi. İşte annem, işte kardeşlerim. Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kız kardeşim ve annem odur.